Bismillahirrahmanirrahim. Alayhi ala ve ala ve Selam olmaz. Ala namaz üzerine selam vermek olmaz. İddaykeni yapiko, Nasıl karşılık vereceğini bildiği zaman namaz üzerine selam vermek mikro olmaz. Ve müsallim. Namaz kılan için, haine izin o zaman gereklidir Raddu salami fi hali salati, namaz halinde selamı reddetmesi, bir işareti işaretile. La bil lafzi, lafızla değil. Fala yolu şöyle demez: Aleyküm selamı, büyülükün selamus, büyükün selam demez. Fena raddi lafizi, eğer lafızla onu reddederse, lafızla karşılık verirse, batıl bi salatı, onunla namazı batıl olur. Liye ne vukitabu ademiği, çünkü ademinin kitabıdır. وَلَبُوا تَأْخِيرُ Onun için gereklidir. تَأْخِيرُ ve ertelemesi. تَأْخِيرُ Karşılık vermeye ertelemesi. ile مَا بَعَدَ Selamdan sonra ertelemesi Evet. Normalde e, namaz kılan bir insana selam vermekte bir kerahat söz konusu değildir. Eğer tabii ne şartıyla karşımızdaki insanın namazda selamı nasıl alacağını bildiğini biliyorsak. Öyle mi? Çünkü e, i̇bn Ömer diyor ki, Ben... Bilal'e sordum. Peygamberimiz Kuba mescidinde namaz kılarken, insanlar ona selam verdiklerinde Peygamberimiz onların selamına nasıl karşılık verdi? Bilal elini uzattı ve bu şekilde Peygamberimiz karşılık verdi dedi. Yani Peygamberimiz Kuba'da namaz kılarken ensardan olan sahabeler içeriye giriyorlar ve diyorlar ki selamünaleyküm. Peygamber de ve selam demiyor lafızla. Eliyle ne yapıyor? Eliyle işaret ediyor sadece. Ve el işaretiyle selamını alıyor. Biz buradan neyi anlıyoruz o zaman? Selam vermek de, işaret yoluyla selam almak da ne değildir? İşaret yoluyla selam almak da bazılarının zannettiği gibi namazda mekruh değildir. Çünkü Peygamber vesselam bunu yapmıştır. Lakin eğer şeyhin dediği gibi karşımızdaki adamın bunun fıkhını bilmediğini biliyorsak veya selam verdiğimizde yanılıp bize tekrar geri selamla selam vereceğini, yani ''Ve selam'' diyerek selam vereceğini biliyorsak, o zaman buna selam vermek ne olur? Buna selam vermek mekruh olur, tamam? Evet. وَيَجُوْزُ لِلْمُسَلِّ Namaz kılınçı için caizdir. اَنْ يَقَعَ اَعِدَتْا سُوَر۪ينَ فِي رَقَةٍ Bir rekatta birden çok sure okuması namaz kılınçı için caiz olur. لِمَ fi السَّحِيْهِ سَحِدَ Vâlid olduğu gibi اَنَّ Nebiye Peygamber qira'a firakatin min qiyamih qiyamında e, bir rekatta okudu bil bakaratı bakareyi ve nisa nisa'yı ve ali imran ve ali mr'a okudu ve له, ona caizdir en tekrir qiraati's sureti iki rekatta bir sureyi tekrarlaması onun için caiz olur ve nyukasimu surete el vahide beyne iki rekat arasında bir sureyi kısımlara ayırması onun için caiz olur veciz olur veciz olur. Han cazizdir. Kıraati avahir's-sure suresi sonunu ve ortalarını okuması onun için caiz oluyor Li maraba عباس, Ahmed ve Müslüman Ali İbn Abbas İbn Abbas'tan Muslim ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadisten dolayı enne Nebi sallallahu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kani fi'l-ula min rakatil namazının ilk rekatında okurdu. Kavluhu taala Allah Teala şizini okurdu. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. Denkî Allah'a iman ettik ve bize indirilene iman ettik. Ve fi sâniyetil fi'l-i İmran'a, ikinci rekataysa Al-Imran Suresi'nde olan şu ayeti okurdu. Kulli ehli'l-kitâb, deki ey kitap ehli, tâhâ iley bir gelmeye gelin sebâyne baina bennâ ve olan bir kelimeye gelelim. ve Allahu şu sözünün umumiyetinden dolayı okmak çayızdir. Okrau ma Kur'andan size kolay geleni okuyun. Lakin fakat la yembazi Gerekmez. Hadi min zalike. Bunu çok yapmak gerekmez. Bel yufalu ahyanen belki bazen yapılır. Evet. Şimdi e, normalde bu okuduğumuz kısımla alakalı biz daha önce aslında Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namazlarda nasıl Kur'an okuduğuna dair bilgi vermiştik. Öyle değil mi? Demiştik sabah namazında uzatırdı. Öğle namazında secde suresi kadar bir sure okurdu. İkindi namazında onun yarısı kadar bir sure okurdu. Akşam namazında kısa surelerin e, mufassal olanların uzun olanlarından bir tanesini okurdu. Yatsı namazında ise orta olanlardan bir tanesini e, okurdu. Bu şekilde peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını sahabe takdir ediyorlar. Bu peygamberimizin genel sünneti. Yani aleyhissalatü vesselam bazen uzun e, okur, genel itibariyle, bazen demeyelim de genel itibariyle uzun süreleri okurdu. Genel itibariyle bir sureyi ikiye bölmek onun adetinden değildi. Bir sureyi bir namazda başladığı zaman mutlaka bitirirdi. E, genel sünneti olaraktan. Lakin bununla beraber bazı zamanlarda özellikle kısa sureler okudu veyahut da bir surenin başından, ortasından veyahut da sonundan ayetler okuduğu da sünnette varit olmuştur. Öyleyse Şeyh'im burada söylemiş olduğu lakin لَا يَنْبَغِ الْاِكْثَارُ مِنْ ذَٰلِكَ بَلْ يَفْعَلُ اَحْيَانًا Yani çokça yapmaz bunu. Bilakis bunu bazı zamanlarda yapar. Bunun sebebi nedir? İki türlü sünnetin mevcut olmasıdır. Umumiyet ifade eden ve genel hal olaraktan Peygamberimizin uzun sureleri okuduğu, sureleri ikiye bölmediği ve sureyi başladı mı bitirdiği bu genel sünneti. Lakin burada örnek verdiği gibi mesela sabah namazında Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sabah namazının sünnetinde Kulü ayül kafirun ile kul hüvallahu ehad. Dön birinci rekatta Kulü ayül kafirun, ikinci rekatta kul hüvallahu ehad okurdu. Veya da Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sabah namazında bazen eee kulu emennâ ayetini okurdu. Ehli kitaba hitaben yani deyin ki biz Allah bize işte ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a indirilene, Musa'ya ve İsa indirilene iman ettik diye veyahut da yine ehli kitaba muvecceh olan e, gelin ortak bir kelimede buluşalım. قُلْ يَهْلَ الْكِتَابِ تَعَلَى اُلٰى كَلِمَةٍ سَوَٓا اِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ İkisi de Ali İmran suresinde olan Peygamber ne yapardı? iki tane ayet kelime okurdu. Bu ikisi de nedir? Ayetlerin ortasından seçilmiş olan ayetlerdir. Öyleyse bu yapılabilir. Yani bir surenin bir kısmından bazı ayetleri alıp insan bu ayetleri Kuran-ı Kerim diye, e, kıraat e, diye namazında ne yapabilir? namazında okuyabilir. Ve şeyh diyor ki bunun yine bir delili فَقْرَعُ مَا تَيَسَّرَ el-kur'an Yani Kur'an'dan kolayınıza gelen şeyi okuyun diye. Eğer adamın kolayına bu geliyorsa, yani Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerini okumak adamın kolayına geliyorsa, o da bu ayet-i kerimeye dahildir diye. Evet. وَلِلْمُسَلِّ Namaz kılanı için kumarında söylenmesi fihi zikru azabe azabın zikredildiği ayetlerin okuma anında Allah'a salması gereklidir. Ve niyaz eder Allah. Gereklidir değil. Valil musalli yapabilir. Eee ve niyaz Allah'tan isteyebilir. Ayda kırat ayetin fihi zikru rahmete rahmet zikredildiği ayetlerde Allah'tan istemesini, Allah'tan isteyebilir. Ve <gülüyor> lahu eee isteyebilir. Ve lehû için vardır. Emirsaliye alâ Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme peygamberal sıt salat getirmesi. Aynı da kıraat-i zikrihi, zikre dilde Peygamber sallallahu aleyhi salat getirebilir. Litte ikiyd salati aleyhi. Onun üzerine salat etmek için aynı da zikri sikre dille. Evet. Şimdi normalde namazda Kur'an okunmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Ya yani normalde namaz bir ibadettir. Kul Allahu ve Celle'ye kulluğunu ifade etmek için namaz kılar. Namazda Kur'an-ı Kerim okunmasının meşru kılınmasının sebeplerinden bir tanesi namazın kendinden ötürü meşru kılındığı hikmetlerden biri olan ne? Kulun bir şeyleri hatırlaması, Allah Azze ve Celle'ye kulluğunun farkına varması ve benzeri hikmetlerin yardımcısı olarak kıraat ne yapılmıştır? Kıraat meşru kılınmıştır. İnsanın huşusunu arttırdığı için Mesela normal duran bir insan farklı şeyler düşünebilir. Boş duran bir insanın aklına başka şeyler gelebilir. Lakin Kur'an okuyacak olan bir adam böyle değildir. Kur'an okuyacak olan bir adam ise ne ile meşgul olması gerektiğini de aynı zamanda Allah azze ve celle ona göstermiş oluyor ve okunan ayetler mutlaka ya Allah'ı hatırlatan ya ahiret gününü hatırlatan veya içinde buna benzer şeyler olan ayetlerdir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim okurken peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti bu hikmeti tahakkuk ettiğini gösteriyor. Yani mesela Huzeyfe diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldım. Hiçbir rahmet ayeti yoktu ki okusun. Mutlaka onun yanında durdu ve Allah ze ve Celle'den bir şeyler istedi. Hiçbir azab ayeti yoktur ki mutlaka onun yanında durdu ve Allah Azze ve Celle'ye sıkkındı. Sallallahu Aleyhi ve sellem Fama merrat bihi ayet rahmetin illa uqfa indha yesel Veman, ve la ayet azab, illa, vqfa onda tegawth. Yani habola böyle, habola. Böyle. Ya Allah zevcilden ve, Celle sığındı, da Allah Azze ve Celle yardım ister. Ha ebuzer diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselamla beraber namaz kıldım sabaha kadar. in tu azibhum, فإنهم عبادك. وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Eğer sen onları e, azab edersen, onlar senin kullarındır. Lakin sen onları affedersen şüphesiz ki sen yani aziz olan ve hikmet sahibi olansın diye sabaha kadar bu ayeti tekrar etti diyor peygamber Aleyhisselatü vesselam. Yani tek bir tane ayeti okuyor ve okumuş olduğu tek bir tane ayeti de sabaha kadar ne yapıyor? Sabaha kadar tekrar ediyor. Yine başka bir tane sahabe diyor ki ben eteytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve o yızliyıccıli ve li sadrihi azizun ka azizil Ben peygamberimize geldim. Peygamberimiz namaz kılıyordu. Ve namaz kılarken de onun göğsü Aynı suyun kaynadığı zaman tencerenin kaynadığı gibi bir ses çıkarıyordu. Yani ağlayıp inlemekten e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl tencere kaynadığında sudan bir ses gelir, herkese onun sesinde, göğsünden de o şekilde bir ses geliyordu diye. Bu zikretmiş olduğumuz hadisler hepsi namazda kıraatin sırf namaz kılan boş bir şeyle iştigal etsin diye veyahut da bir şeylerle iştigal etsin diye kılınmadığını, meşru kılınmadığını, Bilakis namazda, kıraatte asıl hikmetin, kulun tefekkür etmesi, tedebbür etmesi, huşusunun artması, kulluğunun farkına varması. Bu da ancak nedir? Okuduğu kıraatla beraber namaz kılan insanlar için geçerlidir. Yoksa ağzı başka bir şey söylerken, kalbi başka bir şeyle iştigal ediyorsa, beyni de ayrı bir şeyle iştigal ediyorsa, insanların okudukları Kur'an'dan bu noktaları elde etmeleri ne değildir? Mümkün değildir. Bu hadisler hepsi dediğimiz gibi neyi gösterir? Bunların aynı zamanda namazda caiz olduğunu da gösterir. Yani namazda ağlamanın, namazda düşünmenin, namazda rahmet ayetleri geldiğinde Allah'tan bir şey istemenin, azap ayetleri geldiği zaman Allah'a sığınmanın ve mesela ondan sonra e ve benzeri yani bunlar söz konusu olduğu zaman kulun bunları yapması nedir? Kulun bunları yapması hepsi aynı zamanda caizdir, mekruh olmaz. Evet. Hadi <gülüyor> cümletunel bu işlerden kısaltılmıştır ellet yustahabbu leke au yubahu leke fi'laha hal salati namaz halinde kılınmasının selam mübah ve müstahap olduğu işlerden kısaltılmış olanlardır arabna haleken bunları sana sunduk rica, an de minha Ondan istifade minu murat ve ta'mal ve ta'mal biha valla amilet sana sunduk hatta tekuna ala basiretin min dinike ta ki bir basiret üzere ve ve leke. Allah'tan bizim ve senin için istiyoruz. El meziide minel ilmi, ilmimizin artmasını, en e, faydalı ve ameli salih, ve faydalı e, faydalı ilmimizi ve salih amellerimizi artırmasını Allah'tan kendimiz ve senin için istiyoruz. Ve'l alem bilinsin ki en salatu ibadetu azimah. namaz büyük bir ibadettir. La yecuzu en yufale yapması caiz değildir. Ev فيها fiha, onunla caiz değildir. İlla fi huzur şer'i ancak şeriatın hudutlarında الواردى عن رسول, عن رسول الله, الله وسلم, Peygamber sallallahu aleyhi ve olan e, şu, şu, yapmak, ancak onları yapabilir. yapabilirsin. فَاَلَيْكَ Senin üzerine gereklidir. بِالْاِهْتِمَامِ بِهَا O'na önem göstermen وَمَعْرِفَةِ مَا يُكَمِّلُهَا O'nu tamamlayacak şeyleri bilmen وَمَا يُنْقِسُهَا onu isteyecek şeyleri bilmen ve bunlara önem göstermen senin için gereklidir. Hatta اَدِّيَهَا Takip eda edesin. en güzel şekilde onu eda edesin, Evet. Şimdi burada mesela örnek olaraktan burada zikredilmeyen bazı ahkamlar var. Tabi birçok şey var da böyle eksik kalan, çok göze çarpan şeylerden birini söyleyelim. Namazda dedi ki Kur'an okumak. Yani son konuyla alakalı. Dedi ki namazda Kur'an okumak namazda meşrudur. Ve buradaki gaye de nedir? Buradaki gaye de kulun okumuş olduğu kıraatten istifade etmesi ve kuşusunu e, daha fazla artırmasıdır. Peki diyelim ki bunu tahakkuk ettirecek kadar Kur'an hıfzı olmayan bir adam veyahutta Kur'an hıfzı olsa dahi Kur'an hıfzı zayıf olup da Mus'haf'a bakıp daha uzun namaz kılmak isteyen bir insanın bunu yapması caiz midir? Yani eline tabiri caizse Kur'an-ı Kerim alıp eline almış olduğu Kur'an-ı Kerim ile namaz kılması caiz midir? Bu caizdir. Neden dolayı caizdir? Bu iki yönlü caizdir. Bunların birincisi şu yönden caizdir. Çünkü biz dedik ki, namazın faydasına olan amel namaza zarar vermez. Namazın faydasına olan ameller namaza ne yapmaz? Namaza zarar vermez. Yani amelden kastımız hareket. Bir yapılan hareket veyahut da adılan atım, veyahut da ele oynatma, ayağı oynatma. Eğer bunun faydası namaza deniyorsa, bunun mekruh olmadığını gördük. 2- Hele bir de insanın huşusunu bozacak şeylerde insanın hareket etmesinin ayrıyeten meşru olduğunu da gördük. Yani eğer huşusuna bir şey zarar getirecekse onu izale etmek için hareket etmek, hareket etmek, o mekandan biraz daha yer değiştirmek mesela bunların caiz olduğunu gördük. Kur'ân-ı okumak hem namazın faydasınadır hem de Kur'ân-ı okumak yine kulun huşusunu artırır. Ve özellikle Arap olmayan insanların Kuran-ı Kerim'den ezber yapmaları sıkıntı olduğu için böyle bir fiili yapmaları bu iki umumun arasına dahil olup caizdir. Öyle mi? Bununla beraber yani bu umumi şeylerle beraber Hz. Ayşe annemiz kendisi bu fiili yapmıştır. Yani kendisi bizzat Kuran-ı Kerim'e bakıp da tabi o zaman bugün elimizde var olan Kuranlar gibi böyle hatan bir mushaf şeklinde Kur'an olmasa da evraklara, şeylere, derilere veyahut da kağıt parçalarına yazılmış Kur'an'ı ı Kerimler vardı. Ayşe annemiz bunlara bakıp Kur'an namaz kılmıştır ve aynı zamanda kendi kölesi olup da kendisine namaz kıldıran bir köle de Hazreti Ayşe'ye Kur'an'a bakaraktan ne yapmıştır? Kur'an'a bakaraktan namaz kıldırmıştır. Öyleyse ne diyebiliriz? Öyleyse diyebiliriz ki tabi alimler bunu şu şekilde e ''Farz namazda bu olmaz, lakin nafile namazlarda e bu olabilir.'' demişlerdir. Lakin bunun ayrıma gidilecek bir şey çok da belli değil. Ha belki farz namazlarda, biraz daha farz namazlarda biz baktığımız zaman nafilelerde caiz olan bazı şeyler, farz namazlarda caiz olmadığı hadislerle sabit olunca farz namazın daha ayrı olduğunu, farz namazın içinde dikkat daha dikkat edilmesi gerektiğine dair genel bir hüküm çıkarılmış. Buna binaen böyle bir şey söylenmiştir. Onun için insan namazdayken Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan e, namazını kılabilir. Bu insanın namazını bazılarının vehmettiği gibi veya zannettiği gibi <gülüyor> insanın namazına zarar vermez. İnsanın namazını da aynı zamanda ne yapmaz? İnsanın namazını da aynı zamanda bozmaz. İkincisi namazda Allah azze ve Celle hamd etmek. Namazda Allah azze ve Celle hamd etmek de caizdir. Bu iki şekilde de olur. İster apşıran bir insanın apşırdığından dolayı namazda Allah'a hamd etmesi olsun, istersen namazdayken sevineceği ve hoşuna giden bir işi görüp de, sevindiği ve hoşuna giden işi gördüğünden dolayı hamd eden bir adam olsun. İkisinin de yapmış olduğu hamd, ikisinin namazına zarar vermez. Neden? Çünkü e, Rıfaa ibn Malik, ben namazda abşırdım. Ve afşırdığım zaman da elhamdülillahi hamden tayyiben kethiren kema yuhibu rabbuna ve yarda dedim. Peygamberimiz namazı bitirince kim o şekilde hamd etti dedi. Ben de ben deyince şüphesiz ki otuz küsür melek onu gökyüzüne götürmek için, Allah'a kaldırmak için yarışırken ben o kelimeyi gördüm dedi. Yine Muaviye Hakem ben namaz kılarken adamın biri afşırdı ve elhamdülillah dedi. Ben de ona yerhamuke Allah dedim. İnsanlar beni uyardılar. Peygamber Aleyhisselatüsselam ise beni yanına çağırdı ve inna huulayaslohu fihi şey un mikelam inna Onda insanların kelamından bir şey olmaz diyerekten beni uyardı. Dikkat ederseniz Peygamberimiz abşaran adamı değil, abşırana yerhamukallah diyen adamı uyarmıştır. Öyle değil mi? Çünkü ne diyor Muaviye ibni Hakem? Bir biri abşırdı namazda, elhamdülillah dedi. O elhamdülillah dediği için ben de yerhamukallah dedim. İnsanlar beni uyardı. Daha sonra Peygamberimiz beni çağırdı ve bu yaptığımın namazda olmayacağını bana söyledi. Lakin ham deden adamı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyarmamıştır. Hakeza daha önce de Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın olmadığı yer zamanlarda Hazreti Ebubekrin insanlara imamlık yaptığını söylemiştik. Öyle mi? Yine bir gün bir kabilenin arasında bir problem çıkınca. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam onların arasını yapmak için, onları sulh etmek için, aralarında sulh yapmak için o kabilenin yanına gidiyor. Beni Af kabilesinin mahallesine gidiyor. Namaz vakti girince sahabe de Peygamberimizin gelmeyeceğini ve orada namaz kılacağını düşünerekten cemaatle namaz kılıyorlar ve imam olarak da Hazreti Ebubekir'i önlerine geçiriyorlar. Hazreti Ebubekir önlerinde namaz kılarken Peygamber Aleyhissalatu Vesselam çıkıp geliyor. İnsanlar Hazreti Ebubekir'e işaret yoluyla peygamberimizin geldiğini beyan ediyorlar. Hazreti Ebubekir en son dönüp bakınca peygamber aleyhissalatu vesselamı görüyor ve geriye çıkmak istiyor. Peygamberimiz ise ona yerinde kal diyor. Yani imam sen ol. Hani imamlığını hiç bozma. Sen yerinde kal diyor. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e bu şerefi verince yani kendisi memum, onu imam kılma şerefini verince Hazreti Ebubekir elini namazda kaldırıyor. Allah'a hamd ediyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında cereyan eden bir vaka. Şayet bunlar namaza zarar verecek olmuş olsaydı e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu e ne yapması gerekirdi? Uyarması gerekirdi. Öyleyse namazda bu cinsten olan şeylerde Allah Azze ve Celle'ye hamd etmenin namaza neyi yoktur? Namaza bir zararı yoktur. Şimdi bu anlatmış olduğum üç tane kıssayı bir tarafa koyalım. Daha sonra genel ilmihal ve fıkıh kitaplarındaki şu kaideyi bir kenara koyalım. Bir insan namazda bir şey nutk ederse ve bu nutk etmiş olduğu kelime iki harf olursa bu insanın namazı bozulur. Neden? Çünkü peygamberimiz demiştir ki la yasluhu fihi şeyun min kelamin nas. İnsanların kelamından hiçbir şey onda olmaz demiştir. İki tane harf yan yana geldiğinde ve bu harften bir mana anlaşılıyorsa yani kelam olmuşsa bu namazı bozar. Kaidesi veya sözü yanlış bir kaidedir. Öyle mi? Neden? Çünkü bu hadise dayandırılmıştır. Lakin bu hadis umumi bir hadistir. Konuyla ilgili hususi deliller mevcuttur. Öyle mi? Biz geçen dersimizde de ondan önceki derslerde de ne dedik? Fıkıhta, en önemli meselelerden bir tanesi şudur. Bir konu incelenirken, o konu hakkındaki bütün hadisler ve o konuya müteallik olan bütün rivayetler bir araya toplanmalıdır. Aksi halde, herhangi bir hadisten çıkarılacak olan genel hükümden dolayı, herhangi bir hadisten çıkarılacak olan genel bir hükümden dolayı, o konu hakkında özel bir delil olmasına rağmen Resulullah'ın sünnetine muhalif fetva verilebilir. Mesela örneğin, bu kon bizim konumuzla alakalı olaraktan. iki tane hadis, bunlardan birincisi لَا يَسْبِحُ ف۪يهِ şey مِنْ kelam نَسْ Bu hadis sahih bir hadis mi? Sahih bir hadis. İnsanların kelamından hiçbir şey, o namazda olmaz sözünden. Her kelam namazı bozar. Kaidesi çıkarılamaz. Neden? Çünkü her kelamın namazı bozmayacağına dair özel deliller mevcuttur, Öyle mi? Bu özel deliller varken umumi delillere ve umumi kaidelere ne yapılmaz? Gidilmez. Ha keza mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Ebu Hureyla'nın rivayet ettiği bir hadiste اِنَّ ve تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّةِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسَهَا مَا lem تَتَكَلَّمْ اَوْ تَعْمَلْ Benim ümmetim içinden geçirdiği şeylerle konuşmadığı müddetçe veya onlarla amel etmediği müddetçe Allah onlarını yapmaz yargılamaz Bu hadisin bir ibayettten namazda içinden geçen şeylerle amel etmediği zaman ve konuşmadığı müddetçe kişi Allah yargılamaz diyor Bu genel hadisten şöyle bir kaide çıkarılmış Demek ki konuşursa Allah onu ne yapar Allah onu yargılar yani namazın olur namazına zarar verir Biz ne diyeceğiz biz diyeceğiz ki hayır böyle değildir Bu özel deliller mevcut olmamış olsaydı bu genel kaide şeklinde olan veya genel hüküm çıkarılacak olan deliller konu hakkında delil olabilirdi. Lakin özel deliller mevcut olduğu için böyle değildir. Veyahut da ne demiştik? Buna başka bir örnek daha vermiştik. Fıkıhta çokça karşımıza çıkacak şeyler bunlar. Bazen alimler birçok hadisi bir araya toplayarak genel fıkıh kaideleri türetmişlerdir. Öyle mi? Mesela ne gibi? El-meşakkatu teclibu tefsir. Meşakkat e, kolaylığı beraberinde getirir gibi mesela. Veyahutta ne gibi mesela el hükmü lil أغلب la lin nadir. Hüküm her zaman genele verilir. Nadire hüküm ne yapılmaz? Nadire hüküm verilmez. Vesaire buna benzer fıkıh kaideler ne yapmışlardır? Fıkhi kaideler koymuşlardır. Hatta şu anda mesela ilim olarak özel bir ilim şeklinde, özel bir dal şeklinde kavaidül fıkhiye diye ne var? Kavaidül fıkhiye diye bir ders var. Öyle mi? Kavaidül fıkhiye diye bir ders var. Ve bu konuda birçok kitap yazılmış zamanında. Çünkü bunun faydası ne? Kaideleri ezberleyen insan, kaidelerin altına giren birçok meseleyi de beraberinde ne yaparlar? Hafız ederler. Tek tek meseleleri ezberlemeye çalışan insanlar, zihinlerini dağıtırlar ve bir meseleleri bir araya toplamak için çok aşırı bir zekaya ihtiyaç olur. Lakin genel başlıkları ezberleyip, o başlıklara taalluk eden meseleleri öğrenen insanlar ise daha kolay ne yaparlar? Daha kolay mevzuları ezberlerler. Demiştik, çoğu zaman genel kaidelerden hüküm çıkarılıyor. Mesela genel kaidelerden hüküm. Örneğin diyelim ki bir dar bir mesele var, bir mesele var önümüzde ve cidden sıkıntılı bir e mesele. Adamın biri çıkıp diyor ki mesela elmeşah katu teccibu Yani İslam'da genel kaida vardır. Allah Azze ve Celle kullar için zorluk istemez. Bu zorluk beraberinde kolaylığı ister diyor. Lakin biz hadisin kendi lafzına baktığımız zaman hadis daha zor olan durumlara bile cevaz vermemiş hadisler var. Daha zor olan, daha ağır olan, daha sıkıntılı olan durumlara bile cevaz vermemiş olan hadisler var. O tip yerlerde bu kaidelerle ne yapılmaz demiştik. Bu tip kaidelerle amel edilmez. Örnek olarak neyi vermiştik? Örnek olarak da Evet, ne demiştik? Demiştik normalde Şeyh diyor ki kitapta, dar yer dar olduğu zaman adamın geçecek başka bir yeri yoksa önünden geçecek olan adama müsaade etmesi lazım. Neden? Çünkü bu sıkıntı yapar. Yani yer yok, adam ayakta bekliyor, sen de adama yer vermiyorsun, bırakmıyorsun, geçsin. Adam için sıkıntı olur. O sıkıntı anında da kolaylık olduğu için önünden geçene yol vermesi lazım. Biz ne demiştik? Demiştik bu hükmü bu kaideden çıkarmak yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü Peygamber 40 sene beklemesi onun için daha hayırlıdır diyor. Öyle mi? Bırak 10 dakika 15 dakikayı. 40 sene beklemesi o günahı kazanmasından daha iyidir diyor. Yani meşakkatın bu şeyhin meşakkat kabul ettiğinin yüzlerce kat fazlasına şeriat namaz kılanın önünden geçmeye ne yapmamıştır? Müsaade etmemiştir. Ne ile? Özel bir delille. Öyleyse özel delilin olduğu yerde genel hüküm ifade eden fıkıh kaidelerle ne yapılmaz? Fıkıh kaydelerle amel edilmez. Burası ne yapıldı, burasını anladık öyle mi? Bu bizim konumuzla alakalı. Aynı kaideyi uygulayalım. Genel iki tane hadisen yola çıkaraktan namazdaki her kelamın eğer anlaşılıyorsa namazı bozacağına dair bir hüküm çıkarılmış. Lakin bu doğru olan bir hüküm değildir. Çünkü hususi olan delillerde namazın maslahatına dönen veya namazın içerisinde faydası olan şeylerin namazı bozmayacağı ne yapılmıştır? Namazı bozmayacağı anlaşılmıştır. Evet. Mesela burada şey de söylenebilir. Ee, şöyle bir şey var. Bazı âlimlerin de şöyle bir fikri var. Diyorlar ki namazın cinsinden olan şeyler namazı bozmaz. Namazın cinsinden olmayanlar ise namazı bozar. Namazın cinsinden. Namazın cinsinden ne? Kur'an gibi, zikir gibi. Yani namazın cinsinden olan cümleler namazı bozmaz ama bunun dışında olanlar namazı bozar. Bu da yine özel bir delille nakledilmiştir. Çünkü Ömr Ömer diyor ki Peygamberimiz güneş tutulmasında namaz kılıyordu, secdedeydi ve secdede uf uf uf diye yani sıkıntı sıkıntıdan ''Uf uf'' diyor Peygamberimiz, ''Ey Rabbim sen ben bunların içindeyken bunlara azap etmeyeceğine dair bana vaat etmedin mi?'' ''Ey Rabbim sen ben bunların içindeyken bunlara azap etmeyeceğine dair bana vaat etmedin mi?'' diye Peygamberimiz ''ufluyordu'' diyor şey. Ee, İbni Ömer. ''Uf'' namazın cinsinden olan bir şey değildir. Oflamak namazın cinsinden olan bir kelime değildir. Bu görüşte ne yerine özel bir delille nakd edilmiştir. Buraya kadar anlaşılmayan veya anlatamadığımız bir yer var mı yok devam edelim nasıl tamam ben okuyayım o zaman Bismillah babun fi sujudi sehwi seif secdesi hakkında bab lama kana insanı insan ardeten lil nisyani ve insan unutkanlığa ve insan dikkatsizliğe sürekli arz olduğu için وكان الشيطان يحرص على ان يشوش عليه صلاته وكان الشيطان شيطان şeytan da اصلدر الا ان يشوش عليه صلاته و نمازını onun üzerine karıştırmaya hasıl olduğu için bi ba's al fikirleri gönderme ve ishgal balihi biha ve kafasını o fikirlerle meşgul etme an salatihi namazından ve rubbama yani şunu söylüyor şey Nasıl hem diyor insan unutmaya ve dikkatsizliğe mahalledir. Yani unutmanın ve dikkatsizliğin mahalledir. Bununla beraber aynı zamanda şeytan da sürekli bazı fikirler kafasına gönderip kafasını ve beynini o fikirlerle meşgul edip namazını onun üzerine karıştırmaya hırslıdır. Yani olduğu iki Varubbe ma tara teba ala zalika naqsun fi salati. Ve bazen bunun üzerine ne olur? E, namaza nakıslık bunun üzerine teretüb eder. Yani bu ee, şeyden bu fikrin dağılması insanın da unutkan olması şeytanın da insanın namazını karıştırmak için bir takım yollar denemesinden dolayı bazen ne olur terak tabe alažaliken naksun fi salati ev ziyade tum ya adam namazda eksiklik yapar veya namazda bazı şeyleri ne yapar namazda bazı şeyleri arttırır bidaf'i nisyani ve zehuli unutkanlığın ve dikkatsizliğin etkisiyle Feşe Allahu Allah meşru kıldı ilmusalyi namaz kılan için enyes şudefi axiri Salatihi namazının sonunda secde etmesini meşru kıldı tefadiyen lidderlike buna karşılık olsun diye yani fidya olsun diye bu eksikliğine ve ziyadesine ve irgamenli şeytani ve şeytanın burnunu sürtsün diye vaceberli noksani ve namazdaki eksikliği cebretsin diye ve irrda elrahmani ve Rahman'ı da razı etsin diye. وَهَذَا sucudu bu secde هُوَ مَا يُسَمِّيهِ الَعُلَمَاءُ Âlimler onu isimlendirirler. سُجُودَ السَّهْوِ sehif secdesi diye isimlendirmiş oldukları secdedir. Anlaşıldı burası değil mi? Yani insan unutkandır. Şeytan da insanın namazını teşviş etmek için sürekli vesvese verir. Bu ikisinden dolayı bazen ne terettüp eder? Namazda eksiklik veya utan namazda ziyade Buna ne yapar? Buna terettüp eder. İşte sırf bu unutkanlığın ve şeytanın uğraşından kaynaklı eksikliğin ve fazlalaştırmanın cebri için Allah Azze ve razı etmek için, şeytanın da burnunu sürtmek için Allah Azze ve Celle namazın sonunda kula iki secde ile secde etmesini meşru kılmıştır. Ve bu secdenin ismi de nedir? Bu secdenin ismi de sehiv secdesidir. Tamam mı? Namazımızı bitirdik. Namazımız bittikten sonra eğer biz namazda eksiltmişsek veya fazlalaştırmışsak veya şek ve şüpheye düşmüşsek ne yapıyoruz? iki tane secde yapıyoruz. Namazımızı bitirdikten sonra iki tane secde yapıyoruz. Ne diyoruz bu secdeye? Secde-i sehiv diyoruz, yanılma secdesi diyoruz. Ta ki ne yapalım? O eksikliği, o fazlalığı falan onu cebredelim. Allah Azze ve Celle razı edelim, şeytanın da burnunu sürtelim. evet. Sehu, sehü, hu annesiyanı unutkanlıktır. Ve kahsah Nabi'ü fi salati, Peygamberimiz namazda yanılmıştır. Ve kâne sehuhu min tamamini ameti ve Peygamberimizin yanılması Allah'ın nimetinin tamamındandır. Ala ümmetihi, ümmetin üzerine ve ikmali him ve dinlerinin tamamlanmasında liyak tedubihi, ta ki ona uysunlar. Fi ma yeshrahu onlara meşru kıldığını indishewi yanılma'nın esnasında yanılma'nın yanında onlara meşru kıldığı şeylere uyabilsinler diye Peygamber'in yanılması Allah'ın nimetinin tamamından ve dinin tamamlanmasındandır. Fakat hufza anhu waqa'igushewi fi salah Peygamberimizden mahfuzdur namazda yanılma vakaları. Selleme minethteyni fesede. 2 rekatta selam verdi ve secde etti. Wa sallama min salasin fesjede. Üç rekatta selam verdi, bundan dolayı secde etti. Wa qame min ihtneteyini ikinci rekattan kalktı. Ve lem Sehven sahvan birinci teşehhüdü yapmadı fesjede secde etti. Ve gayre ve buna benzer şeyler. Ve ve ذلك bunun dışında olan şeyler. Ve kale dedi ki: "İza saha ehadukum sizden biri yanıldığı zaman felyesjud secdeteyni." iki secde ile ne yapsın? iki secde ile secde etsin dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Şimdi normalde burada şeyh'in anlatmış olduğu mesele şu. Diyor ki: Şüphesiz ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam namazda yanılmıştır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam namazda yanılmıştır. Peygamberimizin namazda yanılması Allah azze ve celle'nin nimetinin tamamından ve dinin tamamlanmasındandır. Ne yönüyle böyledir? İki yönle böyledir. Bir, ta ki insanlar yanıldıkları zaman ne yapacaklarını peygamberden öğrenmiş olsunlar. Öyle mi? Bu Allah azze ve celle'nin nimetinin tamamındandır. Hakeza peygamberin de bir beşer olduğu anlaşılsın ki ona ne yapılabilsin? Ona uyulabilsin. Hâkeza peygamberin de bir beşer olduğu anlaşılsın ve Peygamber'e uyuabilsin öyle mi? Unutmayan, yanılmayan, her şeyi dört dörtlük olan bir adama insan uyabilir mi? Bize örnek teşkil edebilir mi? Edemez. Bizim bir insana uyuabilmemiz için, onun da bizim gibi ne olması lazım? Onun da bizim gibi bir insan olması lazım. Hatta müşrikler, Allah Azze ve Celle'den Peygamber olarak melek istedikleri zaman, Allah Azze ve Celle şayet biz onu melek olarak indirseydik, gene onu adam yapardık. Yani Hani velev ki biz melek indirseydik yeryüzüne yüzüne peygamber diye yine onu adam olarak indirdik. insan olarak indirdik. Niye? Ta ki insanlar kendisiyle ne yapabilsinler? Kendisiyle örnek alabilsinler diye. Şimdi normalde mesela diyelim ki son dönemde şey işte İslam diğer milletlerle birbirine karıştığı zaman veyahut da İslam batıl itikatlarla yan yana geldiği zaman çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam kendi döneminde Müslümanların batıl olan itikatlara karışabileceği bütün yönleri engellemişti. Öyle mi? Tevrat sayfasının okunmasına bile Peygamber aleyhissalatü vesselamın müsaadesi yoktu. Herkes peygamberin istediği şekilde yetişmişti. Lakin daha sonra özellikle Müslümanların gücü ve kuvveti artınca İslam'la hiç alakası olmayan milletler Müslüman oldular. Müslüman olunca kimisi bilmeyerek kimisi ise zındıklığından ötürü yani Müslüman gibi görünüp içinde küfrü gizleyip İslam'a zarar verme duygularından ötürü İslam'ın bazı noktalarını ne yaptılar? Bazı noktalarını tahrif ettiler. Ve bu da Müslümanların arasına, İslam ümmetinin arasına yerleşti. Bunlardan bir tanesi de neydi? Bir tanesi ama bütün Müslümanların başına bela olan meselelerden bir tanesi en önemli iki tanesini söyleyelim. İkincisi bu, bu konuyla alakalı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i müştehitlerden başka hiç kimsenin anlamayacağıydı. İkincisi ise Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın beşer üstü bir varlık olduğuna dair fikirlerin insanların arasında yayılmasıydı. Öyle mi? Birincisi Kur'an-ı Kerim'i müştehidlerden başka hiç kimsenin anlamayacağıydı. İkincisi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın beşer üstü bir varlık olduğuna dair bazı vakaların insanlar arasında ne yapılmasıydı? İnsanlar arasında yayılmasıydı. Oysa Kur'an-ı Kerim bize çok farklı bir peygamber, sünnet bize çok farklı bir peygamber tanıtıyor. Yani mesela örneğin bugün insanların arasında genel kitaplarda peygamberi anlatırken işte onun kokusu gül kokusuydu. İşte onun dışkısı yoktu. Peygamber aleyhissalatu vesselam aynı cennet ehli gibiydi. İşte büyük abdestini böyle böyle bir şey yoktu. Vardı diyenler de kaybolup giderdi mesela. İşte peygamber aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle onu ezelde yaratmıştı. Onu kendi nurundan yarattı. İşte Peygamber vesselam daha henüz dünyaya gelmeden önce, işte bilmem şu nehir kurudu, bu nehir taştı, işte doğduğu zaman secde etti, ümmetim, ümmetim dedi ve Yani hani doğarken ümmetim diyen bir adama mı sen kendini kıyas edeceksin? Yani asıl cümlenin gelmiş olduğu yer burası. Mesela örneğin Peygamberimizin ibadetiyle ilgili bir şey anlatılıyor. Peygamberimiz şöyle ibadet ederdi, ya sen daha doğduğunda secde edip, Ümmeti ümmeti diyen bir adamla mı kendini kıyas ediyorsun? Sen hiç onun yaptığını yapabilir misin? Sen hiç onu kendine örnek alabilir misin? Böyle bir şey mümkün mü mümkün değil. Çünkü o ne? O beşer üstü. Oysa Kur'an ve sünnet bize çok farklı bir peygamber tanıtıyor. Yani Kur'an sürekli bize peygamberi tanıtırken اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ Ben de sizin gibi bir beşerim ve bana ne yapılır? Bana vahy edilir diyor. Kur'an peygamberi tanıtırken çarşılarda dolaşan, yemek yiyen bir peygamber olarak tanıtıyor. Kur'an peygamberi tanıtırken insanlara davet yaptığı zaman, insanlar davetini kabul etmediğinde sıkıntıdan ke patlayacak kadar kendini sıkan bir peygamberden söz ediyor. Kur'an bazen müşriklerin taleplerine icabet edecek kadar Allah azze ve celle'nin e, şey, emirlerini unutabilen bir peygamber bize gösteriyor öyle mi? Şu fakirleri bir kenara koyalım, gidelim zenginlerle oturalım diyecek bunu düşünecek kadar unutabilen bir peygamberi bize tanıtıyor. Kur'an kadınlarıyla kavga eden, kadınlarıyla kavga ettikten sonra bir ay boyunca size yaklaşmayacağım diye yemin eden bir peygamberi bize tanıtıyor. Kur'an kadınları kendinden mal istedi diye sıkılan, istiyorsanız sizi boşayayım veyahut Allah ve Rasulü'nü tercih edin diyen bir peygamberi bize tanıtıyor öyle mi? Kur'an sahabesine yüz ekşitip yüz çeviren bir peygamberi bize tanıtıyor. Sünnet bize eşleriyle kavga eden ey Allah'ım ben de bir beşerim, hangi müslümana sövmüşsem kızgınlıkla veyahut da etmişsem sen onu onu hakkında rahmet kıl diyen bir peygamberi bize tanıtıyor. Kur'an namazı beş rekat kıldığı zaman kendisi uyarıldığında inne en ene beşerun en beşerun mislukum ensa kema tensununa. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de ne yaparım? Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Kur'an kendi sünnet kendisine e, kasım olarak gelen insanların karşısına aldığında inne me ene beşerun mislukum ve l'alla ahadukum yekunu an ha min ahadikum. Umulur ki sizden bazısı hüccet yönünden, diğer bazısından ne olur? Çok daha kuvvetli olur. Onun için beni kandırmayın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani daha güzel diliniz laf yapıyor diye vesaire beni kandırmaya çalışmayın. Çünkü ben kimin aleyhine hüküm verirsem diğerine ateşten bir kıt'a kesmiş olurum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir Peygamber tanıtıyor. Unutan, yanılan, işte yolda giderken uyuyup sabah namazını kılamayan bir Peygamber. Bunlar hepsi niye? Ta ki Peygamberin eksiklikleri ortaya çıksın. İnsanlar peygambere ayıplasın diye değildir. Çünkü o buna rağmen yeryüzündeki en mükemmel insandır. Bunları Kur'an'ın ve sünnetin öne çıkarmasının sebebi insanların, peygamberin de kendileri gibi bir insan olduğunu anlayıp onu örnek alabileceklerini anlamalarıdır. Öyle mi? Biz de unutuyoruz, biz de yanılıyoruz, biz de yiyoruz, biz de içiyoruz, biz de geziyoruz, biz de işlerimizle kavga ediyoruz. Ha demek ki o da bizim gibi bir insandır yaptıklarıyla biz de ne yapabiliriz? Yaptıklarıyla biz de amel edebiliriz diye. Mesela bazen sahabe de bu yanılgıya kapılıyordu. Peygamberimiz onları uyardığı zaman sahabe diyorlardı ki senin gelmiş ve geçmiş günahların affolundu. Mesela Hazreti Ayşe diyor ki "İza emrerahum bi emrin, emrerahum bima yutiqun." Peygamberimiz onlara bir emirle emrettiği zaman güçlerinin yeteceği bir şey emrederdi. Sahabe derdi ki ya Resulallah senin gelmiş geçmiş günahların affolundu. Yani bize daha fazlasını söyle. Hani senin bu yaptığın veya senin bu söylediğin e, çok zor değil bu. Sen bütün gelmiş geçmiş günahların affolduğu için yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama biz böyle değiliz. Bize daha fazlasını söyle. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Peygamberimiz kızardı ve kızgınlık da Peygamberimizin yüzüne yansırdı. Peygamberimiz kızardı ve kızgınlık da yüzüne yansırdı. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'ı en güzel tanıyanınızım. En, bu konudaki en bilgili olanınızım diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara tepki gösterdi. Bu şeytanın insana vereceği en büyük vesvesedir. Yani Peygamberi beşer üstü kabul edip onun örneklik yönünü ne etmek? Göz ardı etmek. Peygamber sadece kendisine uyulsun, kendisine itaat edilsin ve yaptıkları yapılsın diye ne yapılmıştır? Yeryüzüne indirilmiştir. Seyyus Eccdesi de bunun örneklerinden bir tanesidir. O da unutmuştur, eksik namaz kılmıştır, fazla namaz kılmıştır. Yani kulluğun en mükemmel olduğu yer neresi? Namaz. Namazda bile Peygamberimiz unutmuştur. Namazda bile Peygamber aleyhissalatu vesselam yanılmıştır. Dediğimiz gibi bunları zikretmek asla Peygamberin eksikliklerini veya ayıp olarak zikretmek değildir. Bunu böyle düşünenin dili de beyni de kurusun zaten. Öyle mi? Buradan gaye nedir? Sırf Peygamberimizin insanlığın içerisinde insanların örnek alabileceği bir insan olduğu, beşer üstü bir varlık olmadığını ne yapılmasıdır? Anlaşılmasıdır. Tamam. Şeyh'in anlatmak istediği şey burası. Yani e, peygamberimiz yanılmıştır ve ondan nasıl seyyip secdesi yapacağımıza dair hükümler de bu şekilde öğrenilmiştir. Bu da Allah'ın nimetinin tamamındandır. وَيُشْرَعُوا سُجُودُ السَّهْوِي Seyyip secdesi meşru olur. لِأَحَدِ فَلَاسَةِ umurin Üç şeyden biriyle seyyip secdesi meşru olur. اِذَا zada فِي الصَّلَاتِ سَهْوَنْ Namazda artırdığı zaman. اِذَا نَقَسَ مِنْهَا سَحْوًا Namazda eksilttiği zaman اِذَا حَسَلَ عِنْدَهُ شَكٌّ فِي ziyade اَوْ Fazla mı kıldım, eksik mi kıldım diye şeke düşerse o zaman da seyyub secdesi nedir? O zaman da seyyub secdesi bu insana hakkında caiz olur. Niye? Dedi ki birincisi namazda arttırırsa. İmam Bukhari ve Müslim i̇bn Mesuttan Mesud'dan rivayet ediyorlar. Peygamberimiz bir gün namaz kıldı ve namazı beş rekaat olarak kıldı. Biz Peygamberimizi uyardık. Şüphesiz ki ben de sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatın dedi ve oturduğu yerde ne yaptı? İki, iki secde, seyyif secdesi yaptı. Niye seyyif secdesi yaptı Peygamber burada? Namazda bir rekat fazlalaştırdığı için. İki, اِذَا زَادَ fi الصَّلَاتِ سَحْوَاً Dedi ki Bukhari ve Müslüm rivayet etmiş olduğu ida ne kasmın hasehban estağfurullah namazda eksildiği zaman dedik İmam Bukhari ve Müslim, i̇bn Buhayı neden Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın namazda birinci teşehhüdü yapmadığını ve namazı bitirdikten sonra iki rekat seyb secesi yaptığını bize naklediyorlar dedik yine Bukhari ve Müslüm Ebu Hureyre'den Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın bir gün namazı iki rekat kıldığını namazı bitirdikten sonra zilyeden denilen bir sahabenin peygamberimizi uyardığını ve peygamberimizin kalkıp olduğu yerde iki rekat namazı tamamlayıp daha sonra namazı bitirdikten sonra iki rekat sehir secdesi yaptığını bize naklediyorlar. Bu da neyin delili? Namazda eksik namaz kılındığı zaman eksik namaz kılındığı zaman sehir secdesi yapılabileceğinin sehir secdesinin meşru olduğunun delili. Birinde birinci teşehhüdü yani vacip olanı terk ediyor. Birinde ise rükün olan terk et, iki kat terk ediyor bu şekilde. üçüncüsü ise, eğer hâsla indehu şekun, fi Şayet adamın yanında eksik mi kıldım, fazla mı kıldım diye şek oluşursa, bu adamın da sevüş cevcesi yapması nedir? Sevüş cevcesi yapması onun hakkında meşrudur. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sa'id'in Kudrin'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, sizden biri namazında şek ederse. İki rekat mı kıldım, 3 rekat mı kıldım? Şekki atsın. yakın üzerine namazını bina etsin. Yani 2'de 2'de kıldığına inanıyorsa 2'ye, 3 olduğuna inanıyorsa 3'e namazını kılsın ve daha sonra selam vermeden önce sehiv secdesi yapsın. Tamam? Daha sonra da selam vermeden önce sehiv secdesi yapsın. İza şekki ahadukum fi salatihi falam yedri asalas netayn ev thalasan falyatrahish şakka ve liybni ala mastayqan summa yescud secdetayn summa yescud qabla summa an sizden biri namazında şek ettiği zaman iki mi kıldım üç mü kıldım eksik mi kıldım fazla mı kıldım ne yapacak falyatrahish şakka şeki atacak ve <fali> ala mesteikan. yakin olarak inandığına namazını bina edecek. İki kıldığına inanıyorsa iki rekat kılacak, üç kıldığına inanıyorsa bir rekat kılacak. Sonra selam vermeden önce iki rekat seyyid secdesi yapacak. Bu üç hal, namazda insanın seyyid secdesini yapmasının meşru olduğu hallerdir. Bunları tekrar edelim. Bir, namazda ziyade yapıldığı zaman Bukhari ve Müslüm'de i̇bn Mesud'un kısası. Beş rekat namaz kılıyor ve seyyid secdesi yapıyor. İki, namazda eksiklik yapıldığı zaman Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği i̇bn Bu Buhayna'nın hadisi, yani Peygamberimizin orta teşehüdü terk ettiği zaman seyyub seycesi yapması. İki, yine Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyla'dan naklettiği, ne? Peygamberimizin iki rekat kıldığı zaman seyyub seycesi yapması. Üç, Ebu Sa'idin'in hudrin'in hadisi, o da ne? O da sizden biri namazda şek ettiği zaman diye başlayan hadisleri. Demek ki bu üç hal, secde secdesinin meşru olmuş olduğu üç tane nedir? 3 tane haldir. Demiş ki feyesu du li ahadi hadi seletadi bu üç halden biri için secde eder hasbema varada bihi delilu kendisiyle delil geldiği şekilde. La li kulli ziyadetin au naqsin au her ziyadeye veya her naksa veya uta her şekke secde yapmaz. Sadece kendisi ile delilin varid olmuş olduğuna secde yapar. Bu doğru bir söz mü? Bu doğru bir söz değil. Neden? Çünkü yukarıda hadis-i şerifi şeyhin kendisi verdiği "İcaza ha ahadukum felyesjud Bu umumî ifade eder. Öyle mi? Hangi sehv olursa olsun sizden biri yanıldığı zaman ister kıraatinde yanılsın, ister eee şeketsin, fark etmez. İster rukularda, ister secdelerde vesaire insanın seyip secdesi yapması nedir? Seyip secdesi yapması meşrudur. Ha bu deliller ise Peygamberimizin nerelerde sehiv secdesi yaptığının göstergesidir. Tamam? Onun için sadece derilin geldiği şeylerde. Yani eğer rekat arttırırsa, rekat eksiltirse, vacip yapmazsa, şüpheye düşerse rekat sayısında sadece bunlarda sehiv yapılır. Bunların dışında sehiv yapılmaz görüşü yanlıştır. Neden? Çünkü Peygamberimiz İdha sahe ahadukum felyescud secdeteyn. Sizden biri yanıldığı zaman ne yapsın? Sehiv secdesi yapsın diye her yanılgıda Seyyid secdesi yapılabileceğini bize zaten göstermiştir. Evet. Yeter mi yoksa duralım mı? Tabii Seyyid secdesinin hükmü, Seyyid secdesinin nasıl yapılacağı, Seyyid secdesinin yeri vesaire bunları hepsini bir dahaki dersimizde inşallah devam ederiz. Vakıru davana elhamdülillah <gülüyor> ya Rabbi'l